Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin Vel Kur'anil Hakim ya, Sin, Hikmetli Kur'an'a yemin olsun. İnneke ne minel murselim Şüphesiz ki sen elbette peygamberlerdensin. Ala siratin mustaqim Doğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an, aziz, kudreti daima üstün gelen rahim, çok merhametli olan Allah'ın tenzili parça parça indirmesidir. Ta ki, fetret devrinde, Babaları korkutulmamış, kendileri de gaflet içinde kalmış kimseler olan bir kavmi korkutasın. Celalim hakkı için onların çoğunun üzerine azap hususundaki söz hak olmuştur. Artık onlar küfürlerindeki inatları sebebiyle iman etmezler. <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak ki biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. Öyle ki o demir halkalar çenelerine kadar dayanmıştır. Bu yüzden onlar başları yukarı kalkıp kimselerdir. İsyanlarındaki ısrarları yüzünden önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik de onların gözlerini perdeledik. Artık onlar görmezler. <gülüyor> Muhammed Onları korkutsan da Korkutmasan da onlar için Birdir. İman etmezler. İnnema tunzir Menitte ba'a zikra Bil gaybi Fe bi sen ancak zikre Kur'an'a tabi olan ve gayeden görmediği halde Rahmandan korkan kimseyi korkutabilirsin İşte onu bir mağfiret ve güzel bir mükafatla cennetle müjdele inna nahnu nuhyi'l mevta wa naktubu ma qaddamu wa ataruhum wa kulli şey'in ahsaynahu fi imanin mübin Şüphe yok ki ölüleri ancak biz diriltiriz. Önceden işledikleri amellerini ve geride bıraktıkları eserlerini yazarız. Ve olmuş olacak her şeyi apaçık beyan eden bir kitapta lef Mahfuz'da kaydetmişizdir. Onlara şu şehir halkının misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İz arsallâ ileyhüm usnayni fekezzabûhûma fe'azveznâ bithâlih fekâlû inna ileykum mursalûn. O vakit onlara o iki elçiyi göndermiştik de o ikisini yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü bir elçi ile takviye ettik de onlar gerçekten... Biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Şehir halkı siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Hem Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak yalan söylüyorsunuz dediler. <gülüyor> Elçiler dediler ki: Rabbimiz biliyor ki şüphesiz biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. <gülüyor> Ve bize düşen ancak apacık bir tebliğdir. Şehir halkı, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Yemin olsun ki eğer bu söylediklerinizden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlayarak öldürürüz. Veya bizden size gerçekten elemli bir azap dokunur dediler. Elçiler, uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size nasihat verildiği için mi uğursuzluk sayıyorsunuz? Hayır siz haddi aşan bir kimseler topluluğusunuz dediler derken şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi dedi ki ey kavmim bu elçilere uyun sizden Tevlilerine karşılık hiçbir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ينَ ve وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Hem ben neden beni yaratana ibadet etmeyeyim? Halbuki hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz. اَا اَتَّفِذُ مِنْ دُونِهِ يَا لِهَةً Ah La şey Hiç ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana bir fayda vermez. ...ve beni kurtaramazlar. iden <gülüyor> ...şüphesiz ki o zaman ben... ...elbette apaçık bir dalalet içinde olur. İmmi bi rabbikum ...doğrusu ben sizin Rabbinize iman ettim. Artık beni dinleyin. İle <gülüyor> ...kâle Kavmi ise onu taşa tuttular ve öldürdüler de kendisine cennete gir denildi. O da keşke Rabbimin bana mağfiret ettiği ve beni ikram edilenlerden kıldığını kavmim bilselerdir dedi.